Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahy Rabb al-ʿalamin. Ve salat ve selamü ala Rasulina Muhammed ve ala alih ve cahbhi ajamain. Vaman itbağhüm bi ıhsan ila yom ıddin. Raddi tu billahi Rabb. Vbil sallallahu wasallam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 Sözlerime başlamadan evvel Geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik ediyor. Allah Azze ve Celle'den hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Yine duayla sürdürmek isterim sözlerimi. Her zamanki dua malum. Bizleri Allah Azze ve Celle'nin kelamından Ayetlerinden nasiplenebilmek adına burada toplayan Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun Uzaktan ve yakından Kur'an ayetlerinden nasiplenebilmek için Buraya gelen kardeşlerimiz Allah Azze ve Celle katında Hayırla mükafatlanırsın Kardeşlerimiz malum 56. ayeti celileyi i Tayyib e nihayetlendirmiştik. Tabi 56. ayetin bu ayetle yine direkt bir ilişkisinin olması hasebiyle en son hani Beni İsrail 55 ve 56. ayetler için söylüyorum muhteviyatı açısından onlar Allah Azze ve Celle'ye iman ederiz ama ne demişlerdi? Bizim onu açık bir gözle görür isek eğer Allah'a iman ederiz demişlerdi. Ve bunun üzerine de Allah Azze ve Celle kudretini göstermek adına bir gürültüyle onları ne yaptı? Zımnen öldürdü. Fesirlerin görüşüne göre ve tekrar donuk bir hayata can verdi Allah. Onları tekrar diriltti başka bir ifadeyle. Geçen hafta ısrarla belki tefsirimizin son kısımlarını Allahu u Azimuşşan'ın kudretine ve nelere kadir olabileceğini anlatmaya çalışmıştık. Bunun Müslüman'ın zihninde nasıl diyelim yer ettiği gibi pratik hayatında da yer bulmasının elzemliğine dikkat çekmiştik geçen hafta. Bu hafta Kerim kardeşlerim 57. ayeti kerimeyle devam edecek olursak şöyledir. Allah subhanehu ve teala bu ayeti kerimeyi öncelikle anlamadan yani anlamaya veya anlatmaya geçmeden evvel Beni İsrail'in sürecini lütfen sizlerden istirham ediyorum bir canlandırın. Kaç haftalardır Beni İsrail üzerine duruyoruz ve inşallah Rahman durmaya da devam edeceğiz. Ama bu ayetin kısmen anlaşılabilmesi için beni İsrail'in yani bu maraton sürecindeki evrelerini bir hatırlamaya çalışalım. Ne yaptı? Firavun'un zulmünden Allah kurtardı. Ne yaptı? Kızıldeniz'de boğulma boğulmak üzereyken onları Allah az, azza ve celle'nin husretiyle, yardımıyla kurtardı. Ve ondan sonra Allah azza ve celle vesaire vesaire. Yani o evreleri hatırlamaya çalışın aziz dostlar. Ve nedir? Bakınız. Allah Subhanahu ve Taala onların Allah azza ve celal'inin kudretini canlı görmek istemeleri ve onu da iman şartı olarak öne sürmelerinin ardından Allah onlara yine kudretini gösterdi. Öldürdü ve dedi ki: "Tekrar dirilteceksem onu da ben yaparım." Diriltti. Ben her şeye kadirim dedi Allah. Beni İsrail'e Allah'ın kudretini göstermek istedi Allahu Azimüşşan. Ve Beni İsrail böyle inişleri çıkışları olan bir kavim. Şimdiki ayet-i kerimede ise 57. ayette ise Allah Subhanahu wa Taala "Ve zallanna aleikum el-ghamama anzalna aleikum el Biz diyor sizi bulutlarla gölgeledik. Bu neyi ifade eder? Muhtemelen kavurucu bir sıcak olması gerekir ki Allahu Aziz Muşan ne diyor? Biz o sıcaktan sizin korunabilmeniz için sizi bulutlarla gölgeledik. Bu sizce bir nimet mi? Bir kavurucu sıcağı tasavvur edin. Daha işte daha bir ay önceki sıcakları hiç kimsenin gölgeden yürüdüğünü yahut da yürümemeye gayret ettiğini görürsünüz. Neyi arzular insan? Sıcağın daha az olduğu değil mi? Gölgenin yoğunlukta olduğu bir yerde yürümeyi tercih eder. Yani neyi hissettirmeye çalışıyorum sizlere? Neyi aktarmaya çalışıyorum? Sıcakta gölgenin aslında çok büyük bir nimet olduğunu. Bir çölde uzunca serüven böyle bir güzergahta böyle bir yolda meşakkatli bir yürüyüşte güneşin tam alnında hani sıcağında derler ya böyle bir zaman diliminde Allah Azza ve Celle'nin nimeti olarak sizi gölgelediğini düşünün bulunmaz bir nimet diyor ki size men ve indirdik bunun hakkında görüşler vardır işte bıldırcın eti, kudret helvası ve müfessirlerin farklı görüşleri vardır. İçecek, yiyecek ama biz bu detaya takılmak istemiyoruz. Şimdi ve ayet-i kerime en nihayetinde diyor ki ''Kulü min tayyibâti mâ râzeqnâkum'' ''Size tayyip olarak rızıklandırdıklarımızdan yiyiniz.'' ''Ve mâ zalemûnâ velâkin kânû enfusahum ''Onlar bize zulmetmediler, eğer ki zulmettilerse ancak kendilerine ettiler.'' Şimdi orada da yine bir zulüm var. Parantez açalım. Bir nankörlük var. Üç ayet ya da dört ayet sonra gelecek inşallahı rahman. Ama ben kopuk işlemek istemedim. Şimdi biz bu ayeti kerimeden kendimize nasıl bir ders çıkartacağız? Bizim bugün, bugün adına azığımız ne olacak? Üç dört ayet sonra gelecek olan ayetle harmonize edersek, bir kombinasyon içerisinde incelersek bu ayeti celileyi faydalı olur diye düşündüm. Şöyle ki Kerim kardeşlerim. Şimdi Allah Azza ve Celle düşünün mağdursunuz, yolcusunuz, sıcaktan kavruluyorsunuz. Allah size bulutlardan gölgelik yapıyor ve ardından sizi doyuruyor. Hem de gökten. Menne ve selve. Buldırcın etiyle. Kudret helvasıyla çok kolay bulunmayan hiç ömrülerinde görmemiş nimetlerle Allah onları doyuruyor. Üç ayet sonra şöyle bir ayetle karşılaşacağız. Diyor ki Musa Rabbine haber ver. Biz bir tane yemeğe sabredemeyiz. Bize bir tane yemek kafi gelmez. Bizim bir şeylere sabretmemi istiyorsan, sabretmemizi istiyorsan bir tane yemek bize kafi gelmez. Allah azza ve celle'ye Musa aleyhisselamdan bunu rica ediyorlar. İlet. Bizim karnımız bir yemekle doyuyor ama bu bize kafi gelmez. Şimdi bu ayetle ilişkisi var mı? Var. Nasıl var? Allah gökten onları doyuruyor nimetleriyle. Sen kalk daha 3-5 metre, 3-5 kilometre yani serüven henüz devam ederken bir tane yemek bize kafi gelmez de. Şimdi bu bize bir şeyleri hatırlatmalı. Dönüp hayatımıza baktığımız zaman bizler de Allah Azze ve Celle tarafından rızıklandırılıyoruz. Allah bize nimetler veriyor. Bu ayeti etüt ederken benim ilk aklıma sahabeler geldi. Beni İsrail'i şöyle bir tarafa koyun Kerim kardeşlerim. Koydunuz mu? Şöyle. Ve Musa Aleyhisselam'la ilişkisine bakın. Allah onlara gökte, gökten yemek indirmiş. Daha süreç bitmeden bir tane yemekle devam edecekse bu iş olmaz Musa. Peygambere bir şikayet dilekçesi sunuyorlar tabir yerindeyse. Bunu böyle koyun. Anlamak adına söylüyorum. Gelelim bizim peygamberimize. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam ve, ve Ashab-ı Kiramı. Allah onların hepsinden razı olsun. Onlar da dediler mi peygambere, biz taş bağlıyoruz. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu iş vallahi böyle gitmez. Davet taşıyoruz, davet taşıyıcılarız, Hendek'te 24 gün muhasar altında kalacağız, bir tane yemek. Cık, Söyle Rabbine de bize gökten yemek indirsin. Dediler mi? Hayır. İşte bu kavmin, Beni İsrail'in Musa aleyhisselamla olan ilişkisine... Ve gitgellerine bakın. Yani bahane üret, üretkenliğine ne dedik geçen hafta? Bahaneci zihniyet demiştik. Bir de Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabına bakın. Bunu hatırlattı. Sahabeyi ikramın bizle olan bir ortak paydası var. Söyleyeyim. Rabbunallah. Allah. Doğru mu? Evet. Rabbunallah Allah diyoruz. Rabbun Allah dediler. Bugün pratik hayatta Rabbun Allah'ı kendisinde yer edinen kimseler sıkıntıya düçar kalıyor mu? Evet. Rabbun Allah bugün bedel istiyor. Lütfen yazın. Allah rızası bugün benden aldığınız en güçlü nasihat olsun. Rabbun Allah bugün bedel istiyor. Bilal radiyallahu an Çekmiş olduğu eziyetlerin ardından sadece Rabbun Allah Yahud'a ahad ahad diyordu. Yani taştan kurtulur kurtulmaz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama varıp şunu demiyordu. Ya Resulallah ne iş yani? Biz hem dünyamızın hem okbağımızın saadetinin temini için senin dinine tabi olduk. Her gün eziyet çekmek için değil. Kaldıralım şu işi. Dua et Allah Azza ve celle'ye Rabbine de bu sıkıntıyı kurtarsın. Bunu hemdekte yaptılar mı? Yaptılar. Ama şikayet ve serzeniş maksadıyla değil. Bunu hatırlattı bana. Dedim ki yer yer söylüyoruz. Benim ifademde çok sık rastlamışsınızdır tahmin ediyorum. Sahabelerin yeri süpesiz İslam'da ayrı. Ama bugün sahabe vari hayat süren kardeşlerimiz var mı? Var. Rabbun Allah dediği için hayatlarının belki üçte birini sırf Rablerine bedel ödemek kaydıyla cezaevlerinde sıkıntı çeken kardeşlerimiz var mı? Var. Rabbun Allah dediği için Allah Azze ve Celle'ye teslim olduğu için onun dinini kamil manada hayata hakim kılmak için. Rabbun Allah dediği için işinden gücünden olan kardeşlerimiz var mı? Vallahi var. Ortak paydamız bu. Bakınız. Sahabeler sezenişte bulunmadı. Açlıktan hiçbir zaman şikayetçi olmadılar. Karnına taş bağladı. Doğru. Geldi ben çok acıktım ya Allah dedi. Açlığını beyan etti Allah'ın Resulüne. Ama şunu demedi. Rabbine git ve bizim için dua et. Şu açlığımızı kaldırsın ve Allah gökten yemek indirsin demediler. Vallahi demediler. Bakınız bugün sahabe vari ortaya bir tutum koyan kardeşlerimiz var. Ama konu hani yemek ya bir şeylerimizin boğazından geçmesi meselesi ya bir örnek seçtim. Tabi Suriye aktüel olması gün, güncel olması hasebiyle böyle veciz bir örnek seçme gayretinde oldum. Mesela hepimiz şok olmuştuk. Hatırlayın. 2011 ile başlayan devrim süreci beraberinde ciddi manada İslami bir kıyamı beraberinde getirdi. Ve Müslümanlar sukutun nizam dediler. Nizamın sukutunu yerle bir edilmesini ve yerine İslam'ın hayat bulmasını istediler. Ve Allah düşmanları onlara zulmettikçe zulmetti. Nereye geleceğim? Şu haberi hepiniz okudunuz ve okuduğunuzda neler hissettiğinizi şimdi size soracağım kedi eti yiyen kardeşlerimizin haberini okuduk mu okuduk değil mi peki kedi eti yemenin hükmü İslam'da normalde nedir caiz değildir biz bunu alimlere sorduk kedi eti yemek caiz midir değil midir sorusunu yönelttik vallahi o kardeşlerimizin kedi etinden başka yiyecekleri yoktu Onların bu sıkıntıya düçar kalmalarına neden olan tek şeyi söyleyeyim mi? Az önce yazın demiştim tekrar ediyorum. Rabbunallah Allah. Demediler. Biz sizden yiyecek içecek de istemiyoruz. Biz sadece bize dua edin dediler. Bunu istiyoruz. Böyle bir atmosferden size örnek tevdi edeceğim inşallah. Hepinizin gördüğüne inandığım bir sosyal medya paylaşımlarından bir tanesi. Beni etkilediği için paylaşıyorum. Hani açlık, şikayet, bir serzeniş, Beni İsrail'in adeti ya. Beş yaşında bir kızın, kız çocuğunun videosunu izleyeniniz oldu mu kardeşlerim? Bir göreyim şöyle. Evet. Evet. Kahir eksiliyetimiz görmüş. Ne dikkatimizi çekti o videoda? O kız kardeşimizin ifadelerinde bizim dikkatimizi ne çekti? Evet. Şunu gördük kardeşlerim. Şimdi rızkı takdir eden Allah'tır. Beni İsrail'in bu yapmış olduğu bahanecilik zihniyetini ve itirazın unutmayın istiham ediyorum. Hep canlı kalsın. Allah gökten nimet indirmiş ya. Allahu akbar. Vallahi basit bir şey değil ya. O kız çocuğu birazdan söyleyeceğim. Bisküvi görmemiş ömründe. Bisküvit biz otobüse binerken eve gidene kadar karnımızın kazıntısı gitsin diye yediğimiz bisküvitü o yaz ömründe görmemiş. Gökten yemek inmiş sana ya. Vallahi diyor bu yolculuk için diyor bu serven için diyor bir tane yemek kafi gelmez. Kız çocuğuna diyor ki muhabir soruyor. Diyor ki sen yemek istiyor musun? Diyor ki istiyorum. Diyor ki rejimden istemiyorum. Allahu akber. Diyor ki rejimin ekmeğini niye istemiyorsun? Ekmek hatta özür diliyorum yemek değil. Ekmek. Diyor ki rejimin elleri kirli. Allah akbar. Hemen ikinci soru geliyor muhabirden. Sen diyor galiba toksun. Tok açın alın ne anlar ya. Sen diyor toksun anlaşılan. Diyor ki vallahi değil ben günlerdir bir şey yemedim. Ama diyor rejimin elleri kirli. Bana diyor Allah ne takdir ettiyse o olur. Üç. Diyor ki ne dersin silahlarımızı bıraksak? Onlarla diyor bir anlaşmaya varsak da sen diyor karnını tıha basa doldursan. Hatta diyor bunu diyor telkin eden alimler var. Ne dersin? Diyor ki alimler yanılmış. Allah bizden onun yanında saf tutmamızı istiyor. İslam'a ve Müslümanlara saldıran rejimin yanında değil. Soru 4. Diyor ki peki hepsine amennâ. Sana diyor ekmeği kim gönderecek? Allah Kerim. Var mı ötesi? Var mı? Vallahi yok. Buraya düğümleniyor, buraya. Beş yaşında bir kız çocuğuna bunları ezberle desen ezberlemez. Yani bu bir skeç değil. Bu bir tiyatro değil. Bu kıyamın ruhuna işlediği bir kız. Rızkın Allah'tan olduğuna inanan, bir ekmeğe razı gelip ukbasını satmayan, bir kız çocuğun duruşu. Vallahi başkası değil. Sana gökten zembille ekmek inmiş. Yemek inmiş. Sen ben diyor uzunca bir yol diyor, Bununla katlanamam. Allah Kerim. Bu olsun oldu mu öğretimiz? Bugün biz İslam davetini taşırken Allah bize lütfetmiş. Davet taşıyıcı olmayı ikram etmiş Allah bize. Sıkıntı çekmeyeceğiz mi? Ne diyeceğiz son cümlede? Allah Kerim aç kalmayacak mıyız? Ne diyeceğiz? Allah Kerim diyeceğiz. Vallahi ben bugün bisküvit yedim. Siz yemişizdir. O kız çocuğu ömründe bisküvit görmemiş ya. Ama hala ne diyor? Ben diyor zalime eğilmem. Bu ayetin bize öğretisi bu olsun inşallah ve Olmaz mı aziz dostlar? Yine Suriye'den demişken Suriye'de şu anda açlıktan ölmek üzere olan Müslüman sayısı elli bin. Vallahi hala Allah Kerim diyorlar. Şunu demiyorlar. Varsayıyorum ha. İfadelerimi bağışlayın lütfen. Ama anlaşılsın istiyorum. Biz olsak Beni İsrail öyle yaptı değil mi? Yapmayalım. Ya bak biz 3. üç Sene bitti dördüncü seneye giriyoruz senin dininin hayata hakim olması için vallahi hayatımızda bir bisküvi dahi görmedik yani böyle bir serzenişte dahi bulunmadılar. Onların literatüründe bahanecilik zihniyeti yok. Allah Kerim. bize bu ayetin öğretisi inşaAllah rahman bu olsun. Tabi. Biz diyor Allah Azze ve Celle onlar bize zulmetmediler eğer ki ortada bir zulüm varsa onlar kendilerine zulmetti. Bunun Türkçesi şu onlar asıl olanı şükretmeleriydi doğru mu? Nankörlük etmemeleriydi bunu yapmamakla ancak ne yaptılar? Kendilerine zulmetmiş oldular diye ayet bitiyor aziz dostlar. Bir sonraki ayeti kerimede yani 58. ayeti kerimede Allahu Azimus Şan ve minha ve ve ve muhsinin. Şimdi Allah azza ve celle hani dedim ya bir süreç Beni İsrail geldi geldi. Allah azza ve celle dedi ki şu köye girin. O köy neresi rivayetlere göre Beytülmaktis Dedi ki o köye girin Size ikram edilenden bol bol yiyin Bol bol ifadesi Mubahla delalet ettiğini söyler müfessirler Lakin ayeti incelediğimiz zaman Not eden kardeşlerimiz için söylüyorum Ayeti kerimeyi incelediğimiz zaman Allahu azimuşşan Burada Beni İsrail'den İki tane ameli bir hususu talep ediyor. İki tane hususun yapılmasını istiyor Beni İsrail'den. Mealen diyor ki, وَدْخُلُ bebe سُجَّدًا Köye girin dedi. Köye giriyorlar. Bol bol yiyin, için. Burası sizin artık. Diyor ki ardından, وَدْخُلُ bebe succadan Kapıdan, Secde ederek girin. Talep bir. İki. Hitta deyin diyor Allah. Wa kulu hittatun. Hitta deyin. Bakınız Allah Azza ve Celle Beni İsrail'den iki tane hususu yapma noktasında bir talepte bulundu. Şunu yapın. Bir de şunu yapın. Neydi? Kapıdan girerken secde ederek girin. İbni Abbas'ın Radıyallahu anh'ın yorumuna göre secdeden kasıt tazim ifadesi bu bükülmek veya eğilmek var ya ruku seviyesinde bir eğilmeyi kastediyor. Böyle bir yorumda bulunuyor İbni Abbas radıyallahu anh. Şimdi bu ayeti kerimenin yorumuna devam etmeden önce beni İsrail'in bugüne kadar incelediğimiz ve yarınlarımızda inşallah inceleyeceğimiz ayetlerin bütününe baktığımız zaman bir atasözünün Arap atasözünün üzerinden size Beni İsrail'in bir ahlakını bir vasfını anlatmaya çalışacağım. Daha doğrusu onun onun üzerinde öbeklenen bir vasıf. Araplarda şöyle bir atasözü var. Diyor ki: "Akhlafu min urqubin." aḫlafu <ayip soundtrack> min urkub urkubdan daha da dönek ifadesi yani sözünde durmayan manasındaki döneyi kastediyorum aḫlafu min urkubin urkub diye bir adam varmış zamanın behrinde bu adamın vasfı şu kendisinden istenilen hiçbir şeyi yerine getirmemiş hiç yani onun vazife alanında şu su bardağını güneyden alıp kuzeye götürmekse, hiç ömründe vazifesine ait hiçbir şey yapmamış. Söz verdiği saatte hiçbir zaman olmamış. Kendisinden talep edilen hiçbir şeyi ne vaktinde, ne saatinde, ne de olması gereken yerde yapmamış. Bu adamın bu vasfından ötürü, Araplar bunu kendi lügatlerine ata, ata sözü olarak yerleştirmişler. Akhlafun <gülüyor> urqubin. Urqub'tan daha da sözünde durmayan, işini yapmayan, emredileni yerine getirmeyen demektir. Bu tarif Beni İsrail'e uydu mu? Modamat mod hemde. Hiç eksiğiyle yükseyle tam. Çünkü hiçbir zaman Allah Azza Ve Celle'nin emrine muavvat göstermediler, mukalefet ettiler. Ne dedik? Gelelim tekrar konumuza. Bu özellikle bu ata sözünü paylaştıktan sonra, çünkü onların haleti ruhiyesini bize iyi resmettiğini düşündüm. İki tane, iki tane şey istedi Allah onlardan. Eğilerek girin, bir de hatta deyin. Evet. Diyor ki İbni Abbas ve Bukhari'de de geçer. Onlar eğilerek girin yani secde ederek girin emrine muhalefet ederek çok amiyane tabirle söylüyorum. Hakkınızı helal ediniz. Özür diliyorum kalçalarının üzerinde girdiler diyor. Allahu akbar. Şuna bak ya tam aksi istikametinde yani. Ya bari dik gir yani. Ama yok. Muhalefet edecek. Muhalefet özdeşleşmiştir beni İsrail'le. Bugünün benim size armağanım olsun. Bunu yazın. Beni İsrail eşittir. Muhalefet. Allah'ın emrine muhalefet. Hetta deyin dedi Allah. Hinta dediler. Ne demek hinta? Buğday ver buğday. <gülüyor> Daha yeni Allah subhanahu ve teala indirmiş. Gökten zembille sana ikram etmiş. Kimsenin daha ömründe yemediği bıldırcın etini ikram etmiş Allah sana. Ne hala buğday diye sayıklıyorsun hinta hinta. Muhalefet ettiler. Muhalefet Beni İsrail'le özdeşleşmiştir. Eğer ki varsayım caiz olsaydı, Kur'an ayetleri üzerinden doğru olmadığı için, şimdi benim varsayımım olarak telakki ediniz. Beni İsrail şurada olsaydı ben şöyle derdim. Çünkü muhalefetle özdeşleşti dedim ya. Önemli. Her şeyin aksini yapıyor. Secde ederek girin diyor Allah. Kalçalarının üzerinde giriyorlar. Hitta diyor Allah. Hinta diyorlar. Allah'a itaat ve ubudiyet edin diyorlar. Geliyorlar ki buzağa tapmışlar. Hep muhalefet. Allah'ın emri muhalefet. Beni İsrail'le özdeşleşmiştir. Varsayacak olsaydık şöyle derdim. Beni İsrail... Örneğin ben bir işin yapılmasını istiyorum ya, şöyle derdim o işi yapma. Ben İsrail mutlaka onu yapardı. Bir işin yapılmamasını istiyorum ya, deseydim ki onu sakın yapma ha. Beni İsrail kesin yapardı. Beni İsrail'in ayetler üzerindekinden çıkardığımız ders bu. Köyün birinde bir adam değirmencilik yaparmış. Muhalefeti anlatacağım size inşallah. Adamın geçim kaynağı değirmencilik. Bulgur, un yürütüyor. insanlara bunu taşıyor, bunu satıyor. Tabii evladı büyüyor, belli bir yaşa geliyor. Evladı şöyle bir özelliğe sahip. Babası ne derse tersini yapıyor. Öyle. Babası diyormuş ki oğlum şu çuvalı al gel. Çocuk alıp gelmiyor. Yavrucuğum işte bakkala git, şu parayı öde, gel. Gitmiyor. Kısacası babası neyi söylediyse çocuğu muhalefet ediyor. Tabi hayat böyle devam eder mi? Yani babayla oğlun ilişkisinde emrettiğinizin tam aksini yaptığını düşünün ya. Hayat böyle devam etmez. Belli bir noktadan sonra babası diyor ki oğlum sen yoluna, ben yoluma. İş süresinde özel hayatımızda birbirimizden bir şeyler istemeyelim o oğlan çocuk kendi hayatını düzenliyor, yaşıyor. Yani artık birbirlerinden hiçbir şey istemiyorlar. Uzatmayayım. Tabi beraber iş yaparlarken oğlan kendi işini öğreniyor. Babası ona hiçbir şeyi emretmiyor. Bir şey istemiyor ve hayat akışında devam ediyor. Tabi harman zamanıdır. Buğdayları affedersiniz merkeplerin üzerine yüklüyorlar. Panayıra satmaya götürürlerken... Köyden bir nehir akarken onun üzerinden geçmeleri gerekir. Tam geçerlerken, tabii bir değil, iki değil, üç değil, bir sürü merkep. Üzerine tonlarca ağırlığındaki unları da yüklemişler. Karşıya geçecekler. Akan dereden. Adam şöyle asılıp gelirken, arkada bir tane merkebin üzerindeki çuvalın suya düşmekte olduğunu görür. Yıkıldı, yıkılacak. Dengesi bozulmuş. Tabi bir sürü çoğal. Bir sürü nedir rızık vesilesi. Yani onunla para kazanacak o adam. Suya düşmek üzere tam evladına seslenecek. Oğlunun vasfı aklına geliyor. Yani oğlum şuna bir el düzelti düzeltiver diyecek. Oğlu her şeye muhalefet ediyor. Diyor ki yavrucum şunu düzelt desem şimdi bu kalkar. Suya atar onu. Gider bizim bir sürü masraf. Demiş ki. Bunu ben tersinden söyleyeyim. Demiş ki ona muhalefet ederse, hani beni İsrail'in hesabı, çuvalı düzeltir, biz de demiş, kenara Allah'ın izniyle sağ, salimen, ganimen çıkarız. Evlat demiş, şu çuvalı gördün mü suya düşmek üzere, onu demiş, nehre, taktır gitsin demiş ya, at gitsin yani. Ondan sonra oğlan demiş ki, yahu, Bunca senedir demiş. Babamın söylediklerinin hep tersini yaptım. Adamcağızı hep mağdur ettim. Bir kere olsun sözünü dinleyin <gülüyor> demiş. Tutmuş çuvalı atmış suya. Velhasırı kelam muhalefet onun vasfıya. Ayrılmamış gitmiş ondan ve selam. Beni İsrail'de böyle. Onlar Allah Azza ve Celle ne emrettiyse onlar muhalefet etmişler. Muhalefet Beni İsrail'in diğer bir adı olmuş tabi yine ashab'a bağlayalım sahabeyi ikram'a bağlayalım beni İsrail'i buraya koymuştuk bir de burada kim var Hazreti Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramı var redvanullahi aleyhim ecma'in diyorlar ki bize bakın da biraz ders alın Sahabe-i İkram eşittir, teslimiyet. Beni İsrail eşittir, muhalefet. Allah'ın emrine muhalefet, Allah'ın emrine teslimiyet. Tabi yine Hendek gazvesi o kadar geniş ki içinden inanır mısınız? Belki bizim aylarımızı yıllarımızı alacak kadar bizlere İbretlik, anekdotlar çıkar. Bakınız. Beni İsrail hiçbir meşakkat olmamasına rağmen muhalefet etmişlerdir. Doğru mu? Hangi hiçbir meşakkat yok. Henüz yok yani. Köye girecek, secdeyle girecek, hatta diyecek. Ashab-ı kiram ise farklı. Bakınız. Teslimette zirve nasıl olur? Onca sıkıntıya, işkenceye ve mağduriyete rağmen. Tabi başlarında peygamber aleyhissalatü vesselam. Biliyorsunuz. Hendak gazvesi çok meşakkatli geçmişti. Muhasara altında sahabeler gerçekten daini verdiğim örneği tekrar tevdi edeyim. Karınlarına taş bağlayacak derecede sıkıntıya düşer kalmışlardı. Öyleydi. Hendek bir başka. Meta Nasrullah ayetinin inzal olduğu Hendektir o. Allah'ın yardımı ne zamandır diye serzenişte bulundukları meydanın adıdır Hendek. Kolay değil. Vallahi kolay değil. Bedir farklı, Uhud farklı, Tebük farklı, Mu'te farklı, Hendek tamamen farklı. Bakınız. Sahabeler Hendey'i kazarken ne diyorlardı? Nahnu'l-ladzi baya'u Muhammedan 'ala'l-cihadi ma baqina abadan. Diyor ki Buhari râvi diyor ki Hendey'i kazmayı bitirene kadar bu iki cümleyi söyleyip durdular. Nahnu'l-ladzi baya'u Muhammedan 'ala'l-cihadi ma baqina abadan. Diyor ki biz Ömrümüzün sonuna kadar cihat etmek üzere Muhammed'e beyat ettik. Teslimiyeti canlı tutuyorlar yani. Subhanallah. Bu ashab, sahabe ikram, Hendek ve Beni Kurayza, arkadan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve İslam devletine ihanet etmiş. Dikkat edin. Hendek biter, 24 gün insanlar bir şey yemez ya. Subhanallah, sahabe-i ikram. Allah'ın Resulü iki tane taş bağlar. Ve onca meşakkat ve sıkıntının ardından Handek bir i Teala muzafferiyetle sonuçlanır. Sahabeler evlerine döner. Ben Allah'ın Resulü'nün üzerinden anlatayım. Allah'ın Resulü evine girer, hane-i saadetine. Zırhını çıkartır, kılıcını kınından çıkartır. Yastığının üzerine koyar Cebrail Aleyhisselam gelir. Avadatım silah ha ya Rasulallah? Siz silahları koydunuz mu ya Allah'ın Rasulu? Allah, Allah Akbar. Avadatım silah ha ya Rasulallah? Siz silahlarınızı koydunuz mu ya Rasulallah? Nam. Evet. قَالَ لَاكِنَّا لَمْ نَضَعُوا أَسْلِحَةُنَا بَعْدْ اِنْ هَضْ اِلَا هَا اُلَا Vallahi biz melekler topluluğu henüz silahlarımızı bırakmadık. Ben Beni Kurayzi'ye sefer düzenle. Allahu Akbar. Tasavvur edin. Size 3 saniye. Yahu sen 24 gündür Subhanallah. 24 gündür bir ekmek yememişsin. Bir şey içmemişsin. Sıkıntı zirvede. Gelmişsin evine. Kılıcını koymuşsun. Cebrail Aleyhisselam soruyor. "E vada'tumus silah ya Resulullah?" Silahlarınızı koydunuz mu? Nam. Vallahi biz melekler topluluğu henüz koymadık. Allah'ın Resulü sahabelerini çağırır. Bitkindir ya sahabeler bir düşünün. Etap. Nefes alacak vaziyetleri kalmaz sahabe ikramın. Ama Allah'ın Resulü onları çağırmıştır. Melekler silahlarını koymamış. Ey ashabım! La yusalliyenne ahadukum ula asra illa fi bani kurayza. Sizden hiçbiriniz ikindiyi benî kurayzanın dışında bir yerde kılmasın. Semihna ve atağına. Gittiler yarın gitsek olmaz mı ya Resulallah vallahi demediler bahanecilik zihniyeti onların literatüründe yok Allah-u bizlere böyle teslimiyet anlayışları ikram buyursun subhanallah ben anlamakta güçlük çekiyorum aziz dostlar inanın belki benim nakıslığım belki benim eksikliğim olağanüstü bir durum bir tarafta gökten inen yemekler ikram varken Allah'ın emrine muhalefet eden bir beni İsrail bize yanlışları öğretiyor. Buradan bir şeyler azık ediniyoruz. Sahabi-i İkram da orada eşsiz bir tablo çiziyor bize. Allah'ın Resulü'nün üzerinden. Cebrail diyor ki biz bırakmadık siz de bırakmayacaksınız. لَا يُسَلِّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْزًا Ve inanın Benî Kureyza Allah Azza Ve Celle'nin izniyle de bunun hesabını ödemiştir. Tabi <gülüyor> ve Allah Azza Ve Celle Beni İsrail'in üzerinden ayeti şöyle bitiriyor. Diyor ki eğer hani dediklerimizi yaparsanız biz muhsin, ihsanla iş yapanların Allah'ın rızasını gözeterekten iş yapanların ecirlerini asla zayi etmeyiz. Böyle yapın dedi Allah. Bakın sahabe -i ikramın ecirlerini Allah zayi etmedi. Hani bugün de bağlamıştım ya girizgahında. Bugün de Rabbun Allah dediği için aynı sıkıntıları ve teslimiyet hassasiyetini gösteren kardeşlerimin ecirlerini de Allah zayi etmeyecektir inşallah. Evet. Evet. 59. ayeti kerimede ise Kerim kardeşlerim şimdi size sorsam desem ki muhterem hazirun desem şimdiki anlattığım ayetten ne anladınız desem ne dersiniz? Dersiniz ki Beni İsrail Allah Azze ve Celle'nin emirlerine muhalefet etti. Ama esas problem orada değil. Esas problem şurada. Şimdiki ayet-i kerimede. Yani ayet-i kerimeyi biz anlamaya çalışırken Beni İsrail'in muhalefetini nereye dayandırdığını anlayacağız inşallah rahman. Diyor ki ayet-i kerimede biz onlardan bir şey istedik. Okuyayım ayet inşallah. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ينَ قِيلَ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظلمُوا مِنَ بِمَا <يَفْسُقُون> Yapmış oldukları çirkinliklerden ötürü onların üzerine riz yağdırdık. Riz'i hemen söyleyeyim müfessirlerin birçoğuna göre azaptır ve o azabın adı da taun hastalığıdır. Ağırlıklı görüş budur. Allah onları riz hastalığıyla, taun hastalığıyla ne yapmıştır? Sınamıştır. Diyor ki esas ayette o zalimler diyor zulmettiler çünkü değil mi? Zulmün tarifini biliyorsunuz. Zulmettiler. Diyor ki فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ينَ Onlar diyor söylenenleri istenilenin dışında değiştirdiler. Ne istemişti Allah? Az önce iki tane amel söyledim. Değiştirdiler. Secdeyi kalçalarının üzerinde geçmek olarak anladılar ve kendilerine bir bahane ürettiler. Dediler ki biz böyle yapıyor olmamızı bir yere dayandırdık. Hitta dedi Allah. Onlar ne dedi? Hinta. Bizim onlara söyleyip anlaşılması, murat edilenin dışında bir anlam ortaya koydular. Diyor ki Allah onlar böyle yaptı. Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimeyle bize bir öğretisi var. Allah'ın bir ikramı var bize. Bugün biz aynı hastalığa düşer kaldık mı aziz dostlar? Vallahi evet. Yani bugün Allah Azze ve Celle'nin bir ayeti kerimeden muradı varken Allah Azze ve Celle o ayeti kerimeden bizlerden bir şey isterken bir kastı varken biz Allah azza ve celle'nin istediği ve arzuladığı manada değil de bizim arzuladığımız manada ayetleri yorumlar olduk. Doğru mu? Vallahi öyle. Bakınız. "Yuharrifunal kelime am mawadihi" diyor Allah azza ve celle. Ye. Başka bir ayette. Onlar diyor Yahudi ahlakından bahsederken Yahudi amelden bahsederken diyor ki onlar mevzuyu mevzu yapan asıl kelimeyi mevzunun manasından uzaklaştırırlar. Tahrif ederler diyor Allah. el kelime. O kelime mevzuyu mevzu yapar. Cihadı cihad yapan cihada yüklenen şer'i manadır. Öyle değil mi? Sen cihadın manasını içinden çıkartırsan Otobüs şoförü de olursana Allah yolunda cihat eden. Öyle olur. Onun için kelime mevzuyu mevzu yapan kelimeyi manasından uzaklaştırmayacağız. Yahudi ahlakıdır. Bakınız. Şimdi hatırlıyor musunuz geçen hafta bahanecilik zihniyeti üzerinde durmuştuk ısrarla dedim ki bunu unutmayın. Daha çok karşımıza çıkacak. Ben ayetin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için kerim kardeşlerim hani bu söylediğimizin dışında manalara hamle derler dedi ki az önce. Onlar istediği gibi anlarlar. Bunu bugünün vakası üzerinde bir örnek vermek istiyorum. Müsaade ederseniz. Bugün siz kerim kardeşlerim ve bizler Allah Azza ve Celle'nin bize engin ikramı neticesinde İslam davetiyle meşgulüz. Elhamdülillah. Ne kadar hamd etsek az. İslam davetini taşırken bizatihi yaşadığım ve karşılaştığım argümanlar olmasa hasebiyle bu örneği paylaştım. Bir yerden okumadım, bir yerden alıntı yapmadım. Bizzat nevi şahsıma aittir. Daveti taşıyoruz. Akrabayı talukatın Hepsi de İslam'ı bilen, İslam'ın önde gidenlerindendir. Diyorlar ki ya hocam Müslüman akıllı olmalı değil mi? Çünkü amenna. Müslüman tehlikelerden korunmasını bilmeli değil mi? Diyorum ki amenna. Diyor ki yanlış yapıyorsun. <gülüyor> Diyorum ki nasıl yanlış yapıyorum? Diyor ki az önce sen cevap verdin akıllı olmalı, tehlikelerden korunmalı. Evet. O zaman diyor yanlış yapıyorsun. Niye? Diyor ki ayete muhalefet ediyorsun. Subhanallah ben mi? Evet diyor sen. Başlıyor ayet-i kerimeyi okumaya. وَلَا تُلْقُوا kum اِلَا تَهْلُكَ Kendi ellerinizle bile bile kendinizi tehlikeye atmayın. Argüman bu. Akıllı olacak Müslüman... Tehlikeye karşı da ne yapacak? Tetikte olacak. Tehlike varsa Müslüman onun üzerine gitmeyecek. Delilin var mı kardeş? Var. وَلَا تُلْقُوا <لَتَّهْلُكَة> Kendinizi bile bile tehlikeye atmayın. Ayet şöyle okuyayım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْنُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Ayet bu. İsterseniz bu ayet nasıl anlaşılır? Bize Ebu Eyyub el ansari anlatsın. Bakınız sıkıntı burada. Sıkıntı delil getirmede değil. Sıkıntı delil getirdiğin ayetin vakaya getirdiğin meseleye uygun düşmüyor olması. Onun için bu ayetin ihtarıyla karşı karşıyayız. Yani Allah'ın bir muradı var. Sen kalkar da o muradın yerine senin arzuladığın muradı yerleştirirsen vallahi çok iyi bir ahlak değil. Allah bundan hiç razı değil. Sen kendini tehlikeye atma konusunda çünkü İslam daveti az önce de söyledim. İslam davetini taşımak bedel ister. Zalim sultan karşısında hak sözü söylemek bedel ister. Bu bir tehlike mi? Evet. Diyor ki akıllı Müslüman gitmez bunun üzerine. Bakalım da bundan sonrasını Ebu Eyyubel Ansari anlatsın. Biz diyor İstanbul'un Böyle surlarında muhasara ettik, orayı fethetmek için uğraşırken bir tane kardeşimiz Le Ilah Illallahu Allahu Akbar dedi, siper mevziinden çıktı ve öldürüldü. O esnada siperdeki kardeşlerimiz şunu dediler: Bak, Walatul Tehlike, kendinizi bile bile tehlikeye atmayın ayetini. Biliyor olmasına rağmen kendisini bak ya. Bile bile ölüme gitti. Böyle siperde o düşman hattına doğru cihat etmek için çıkan kardeşi eleştirel vari sözler duydu. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Hemen itiraz etti. Dedi ki siz bu ayeti böyle mi anlıyorsunuz? He? Söyleyin bakalım. Siz bu ayeti kardeşinizin Allah için cihat etmek için çıkması olarak bunu bir tehlike olarak mı addediyorsunuz? Diyor ki hiç kusura bakmayın. Bu ayet ensarlılara indi yani bize bize. Bu ayeti benden daha iyi bileniniz olmaz. Ve başlıyor anlatmaya. Diyor ki bu ayet tam aksine cihadı bırakmak isteyenlere ihtar mahiyetinde gelen bir ayettir. Allah'u Yok ki biz Medine'de savaşları bitirdik. İslam devletinin diyor sınırları genişledi. Kendi aramızda ensariler olarak konuşmaya başladık. Ya artık İslam devleti kendi ayaklarının üzerinde durmaya başladı. Hani İslam devleti ilk kurulduğu yıllarda ticarette uğraşıyorduk da son dönemlerde cihattan ötürü işimizin başında değiliz ya. Ne olur artık tekrar işlerimizin başına dönsek dedik. Daha biz Allah'ın Resulü'nün yanına varmadan sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet iniyor. O infikû fî sebîlillâh ve lâ tulkû bi eydîkum ilat tehlukâ ve ehsinû inellâhu yuhibbul muhsinîn. Yok bizde. Ci Allah yolunda cihadı ve infakı Biraz askıya almak isteyenlere ihtar mahiyetinde geldi ki dedi: Tehlikeye atmayın kendinizi. Tehlikenin bizzat kendisi cihat meydanlarını terk etmektir. Allah Akbar. Sen ne diyorsun? Allah ne diyor? İşte bu Yahudi ahlakıdır. Allah Azza Celle'nin ayetlerini çaptırmak, muradından uzaklaştırmak Yahudi ahlakıdır. Son olarak bir usul bilgisi de verip inşallah bugünkü dersimizi nihayetlendirelim aziz dostlar. Bakınız bir ortada bir kelime ile karşılaştığımız zaman Kur'an-ı Azimuşşan'ın içerisinde yahut da hadiste bir kelime ile sözlükle karşılaştığımız zaman onun ilk önce şeriat tarafından bir mananın yüklenip yüklenilmediğine bakmamız gerekir. Örneğin salah kelimesi. Salah ne demektir? Arapça'da dua demektir. Ama tutmuş şeriat salah kelimesine ne yapmış? Şer'i bir mana yüklemiş ve bedensel olarak fiziki olarak bugün yaptığımız namaz manasını yüklemiş. Doğru mu? Evet. Yine bakıyoruz. Biz Kur'an'da bir kavramla karşılaştığımız zaman... Şeriat ona bir mana yüklememişse eğer ona lugavi olarak bir mana yüklemiş mi ona bakıyoruz. Yani lugatta onun manası nedir? Ona bakıyoruz. Yani lisan açısından örneğin salah kelimesine şeriat gelip de bir mana yüklememiş olsaydı, salah kelimesi dua ve temenniydi biz onu alacaktık. Onun için şu usul bilgisi dağarcığımızda olsun lütfen. Eğer ki biz bir kelimeyle karşılaşır. O kelimenin cihat kelimesinde olduğu gibi. Eğer ki şeriat ona bir mana yüklediyse şer'i mana lügat manasına mukaddemdir. Yani şer'i manaya öncelik verilir. Sen şer'i mana dururken ben burada sözlik manasını kullansam da olur diyemezsiniz. Onun için ayeti kerimeleri irdelerken incelerken biz bu usul çerçevesinde kalmak durumundayız. Aziz dostlar, Allah Subhanahu ve Teala bizlerden razı olacağı amellerin sadır olmasını nasip etsin. Allah Subhanahu ve Teala sözlerimizle amil ve sizlerin de dinlediklerinizle amil olmayı nasip ve müessir kılsın. Allah Subhanahu ve Teala hepinizden razı olsun. Allah bizlere hakka hak bilip hakka ittiba, batılı da batıl bilip batıldan içtinap edebilen kulların zümresine ilhak eylesin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.